''Mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz?'' dediler. Görevlilerden biri, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim.'' dedi. Allah'a yemin olsun ki, biz ülkede fesat çıkarmak, nizamı bozmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz.'' dediler. Görevliler, ''Peki yalancı çıkarsanız cezası ne?'' dediler.